ya himne şeytan recim bismillahirrahmanirrahim inel hamdülillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadi ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü amma ba'd fe inne estağal hadis kitaballah ve hayral hediye hedi Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerral umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'a. Ve külle bid'atin zalâle. Ve külle zalâletin finnâr. Allah Azze ve Celle izin verse, bugün kıyas, dinde kıyasın yeri, e, taklidin hükmü. Bu konular üzerinde duracağız. Öncelikle sahabe döneminde ee, kıyasa nasıl bakılıyordu? Ayet ve hadislerden e, konuyla ilgili naslardan sonra sahabe döneminde kıyasa nasıl bakılıyordu? Ee, bunun dindeki hükmü nedir? Bunlarla başlayacağız. Fakat bunlardan önce kıyasın ne olduğundan bahsetmek gerekiyor. Kıyas yani ıslahi manasından bahsedeceğiz. Kıyas dinde hükmü olan, hükmü bilinen bir şeyi Hükmü bilinmeyen bir şey ile arasındaki benzerlikler saptanarak onun hükmünü diğerine uygulamaktır. Yani hükmü bilineni hükmü bilinmeyene benzeterek uygulamak. Bir de konuyla alakalı olan iştihat kelimesi vardır. İştihadı da biz bir meselede Allah Azze ve Celle'nin ve Rasulünün hükmünü bulmak için yapılan bütün çaba ve gayretler olarak tanımlıyoruz her ne kadar bunu farklı tanımlayan, farklı manalar çıkartmak isteyenler var ise de asıl olan bizim itibar ettiğimiz budur. Bunun böyle olduğunu da yani iştihadı böyle anlamamızın gerektiğini de zaten dersin sonunda inşallah delilleriyle görmüş olacağız. Tabi konuya girmeden yine usulle ilgili bir iki kısa izaha da girmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in Beyan yetkisi, yani tefsir etme yetkisi yalnız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Yani e, bu beyan, Kur'an-ı Kerim'in manasına, lafızlarına, bir takım eklemelerle, çıkarmalarla açıklama. Onu genişletme bu manada. Bir takım hükümlerini nesh etme, tahsis etme, umumlaştırma. Bu manaları içeren beyan yalnızca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıdır. Sahabe veya da onlardan sonrakiler ne kadar ilim sahibi olurlarsa olsunlar, bu şekilde bir beyan hakkına sahip değildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, İbn Abbas radıyallahu anh'a mesela Allah'ım buna Kur'an'ın tevilini öğret buyurmuştur. Buradaki tevil ile kastedilen de ilgili nasların ilgili mevzuyla bağlantısını kurarak nasları o konuda zikretmektir. Nasa herhangi bir ekleme veya çıkarmada bulunmak değildir kesinlikle. Aynı şekilde biz ilim ehlinin fıkhına da muhtacız. Allah çünkü hayrını dilediği kullarına fıkhı nasip edeceğini hadis-i şerif bildiriyor. Allah dinde e, hayrını dilediği kimseyi dinde fakih kılar buyuruyor. Yani herkes bu şekilde fıkh ile anlamayabilir. E, örnek olarak zikretmek gerekirse mesela Ahmet bin Hanbel, e, bir meseleyle ilgili olarak bir fetva veriyor. Yahya bin Mayin de bu fetvayı nereden verdin, nereden çıkardın deyince Ahmet bin Hanbel senin rivayet etmiş olduğun falan hadisten diyerek e, orada anlayış farkını koymuş oluyor ortaya. Allah'ın kendisine nasip ettiği anlayış farkını ortaya koymuş oluyor. Sahabenin teviline de yine e, mesela İbn Abbas radiyallahu anh'a tevilin kendisine öğretildiğine inandığımız, Peygamber e, Aleyhisselam ve Vesselam'ın duasına olduğu için tevilin kendisine öğren öğretildiğine inandığımız bir sahabe ee, Nisa suresinin 105. ayetinde insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hükmet ayetini Allah Azze ve Celle burada peygamberine gördüğünle hükmet demiyor. Allah'ın sana gösterdiği ile hükmet diyor diyor. Yani buradaki anlayışını koymuş oluyor ortaya. Ayetin hükmüne, lafzına herhangi bir ekleme veya çıkarmada bulunmuyor tevhili bu manada ele almamız gerekiyor. Bakın İbn Abbas radıyallahu anhüma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin konumunu belirtmek için Nisa Suresinin 105. Ayetini okuyor ve Allah Azze ve Celle burada Kur'an'da peygamberine hitap et gördüğünle, gör, gördüğünle hükmet demiyor. Kendi görüşünle hükmet demiyor. Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet diyor diyor. Yani peygambere bile e, bağımsız hareket etmediğini ancak Allah Azze ve Celle'nin vahiy ile hareket ettiğini işaret ediyor orada. Bu konuda bunu delil getiriyor. Fakat ayetin lafzına, e, hükmüne herhangi bir ekleme veya çıkarmada bulunmuyor bu, onun bu şekilde delil getirmesi. İşte onların tevili bu, sahabenin tevili bu. Yoksa tevil ile, sahabenin tevili e, Kur'an-ı Kerim'e ne bir ekleme yahut da genel manada dine ne bir eklemede bulunabilir ne de bir çıkarmada bulunabilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin umum olarak kullandığı bir ifadeyi ne sahabe ne onlardan sonrakiler daraltamayacağı gibi onların hali işaret ediyor orada. Bu konuda bunu delil getiriyor. Fakat ayetin lafzına e, hükmüne herhangi bir ekleme veya çıkarma da bulunmuyor bu, onun bu şekilde delil getirmesi. İşte onların tevili bu. Sahabenin tevili bu. Yoksa tevil ile sahabenin tevhili e, Kur'an-ı Kerim'e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 olacağını, olabileceğini e, iddia eden bir kesim e, insanlar sahabenin sahabenin de kıyası yaptığını iddia ediyorlar. Bu konuda e, herhangi bir örnek, sahih bir örnek getirdiklerini bilmiyoruz ama e, sahabenin bundan yasakladığına dair elimizde pek çok rivayet var. Onlardan bazılarını göreceğiz bugün inşallah. Bu bu kesim yine e, i̇bn Hazm'dan önce kimsenin kıyasa karşı çıkmadığını iddia etmiştir. E, dolayısıyla kıyasa karşı çıkanlar sanki İbn-i Hazm'ı taklit ediyor gibi e, bir intiba içerisinde vermeye çalışıyorlar. E, biz sahabelerden, sahabelerden de kıyasa karşı çıkıldığını e, gösteren de sunacağız inşallah. Öncelikle Allah Azze ve Celle'nin bu hiçbir şeyi eksik bırakmadığını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde dinle ilgili olarak hiçbir şeyin eksik kalmadan e, ayrıldığını bilmemiz gerekiyor. Nitekim sizi Allah'a yaklaştıracak her şeyi açıkladım ve sizi Allah'tan uzaklaştıracak her şeyi yine size açıkladım. Sizleri gecesiyle gündüzü eşit aydınlıkta olan bir e, yolda bıraktım. Artık kim bu yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Veya da ancak helak olan bu yoldan sapar buyurarak e, bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bildirmiştir ümmetini. Araf suresinin 3. ayetinde Rabbinizden size indirilen bu kitaba uyun. Onun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın. Zaten ne kadar az öğüt alıyorsunuz buyuruyor. Burada uymamız gereken şeyin ancak Allah Azze ve Celle katından gelen olduğuna bir emir var. Allah katından indirilen vahye yani zikre ister vahyi metlu olsun, Kur'an vahyi olsun. isterse vahiy gayri metlu dediğimiz sünnet olsun. Her ikisi zikir kavramının içerisindedir. Bize emredilen şey buna uymaktır. Nahiy suresinin 74. ayetinde Allah'a meseller vermeyin. Allah şüphesiz her şeyi bilir. Fakat siz bilmezsiniz. Bu ayet ile biz kıyasın Allah'a karşı mesel vermek olduğunu söylüyoruz. Allah şüphesiz her şeyi bilir fakat siz bilmezsiniz kısmında da ayetin insanın aslı itibariyle bilmeyen oluşu var. Bilen Allah'tır. Bilmeyen nasıl olur da Allah'ın e, koyduğu bir dinde söz sahibi olabilir. Evet, insanda aslı olan Bilgisizliktir, cehalettir. Yine Allah Azze ve Celle çekişme halinde hükmü kitabına ve Rasulüne döndürmemizi emretmiştir. Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını Enam suresinin 38. ayetinde açıkça ifade etmiştir. Nahil suresinin 89. ayetinde sana her şeyi açıklayan hidayet, rahmet ve Müslümanlar için de müjde olan bu kitabı indirdik buyurarak Yine Kur'an-ı Kerim'in her şeyi açıklamış olduğunu. Fakat az önce de söylediğimiz gibi e, biz e, bu her şeyin beyanını direkt Kur'an-ı Kerim'de görmesek bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu bize beyan ettiğini ve bize dinimizle ilgili ihtiyaç duyacağımız her şeyi de bırakmadan e, terk etmediğini ayrılmadığını biliyoruz. Az önce söylediğimiz gibi. Nahil Suresinin 44. Ayetinde Onları apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Yani peygamberleri. Sana da insanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye Kur'an'ı indirdik. Belki onlar da düşünürler. Maide suresinin 3. ayetinde de bugün size dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim. Bu da yine dinin tamamlanmış olduğunu belirtiyor. Yine Meryem suresinde Rabbin unutucu değildir ayeti de bu manada hatırlanabilecek ayetlerden Din tamamlanmıştır. Kitap ve sünnet insanların din için ihtiyaç duydukları her şeyi ihtiva eder. Kitap ve sünnetin ihtiva etmediği bir şey de dinden olamaz. Başka bir şeyin dinde delil olduğunu söyleyen kimse, işte e, deminden beri saydığımız bu ayetlere muhalefet etmiş olur. Sahabelere gelince onların, ve daha sonra tabiinin dönemindeki uygulamalar veyahutta da onlardan nakl asara gelince Ebu Bekir radıyallahu an şöyle diyor Allah'ın kitabındaki bir ayet hakkında görüşümle bir şey söylersem hangi yer beni barındırır hangi gök beni gölgelendirir Ömer radıyallahu an dinde şahsi görüşlerinizi daima itham edin demiştir dinde şahsi görüşler daima itham altındadır. Osman radıyallahu an şahsi görüşle verilen fetvayı dileyen alır, dileyen terk eder demiştir. Dileyenin alıp, dileyenin terk edeceği bir şey de dinde şer'i bir delil olamaz. Ali radıyallahu an şayet din şahsi görüşle olsaydı, meslerin üzerini değil, altını mesederdim diyerek yine e, dinde kesinlikle şahsi görüşlerin bir dahli olmadığına işaret ediyor tercüman Kur'an denilen İbn Abbas radıyallahu anhuma kim Kur'an hakkında şahsi görüşüyle bir şey söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyor. İbn Mesud radıyallahu anh şahsi görüşümle bir şey söyler de bunda isabet ederse bu Allah'tandır. Eğer hata ederse bu da benden ve şeytandandır. Allah ve Resulü bundan uzaktır diyor. Evet. Ama... Bakın kıyas dinde bir delildir dendiği zaman ister hatalı bir kıyas olsun ister e, isabetli bir kıyas olsun onu dinde delil kabul etmek gerekir. Şer'i bir delil dediğin zaman. Çünkü şer'i delilde bu şekilde yanılma payı olmaması lazım. Aksi takdirde e, nitekim kıyasın cari edilmesi, işleme konulması sebebiyle nasıl ihtilaflar oluyorsa aynı ihtilaflar daha da artarak devam eder. Muaz bin Cebel radiyallahu anh. Allah azze ve Celle'nin kitabında ve Resul'ün sünnetinde olmayan bir söz çıkarsa ondan sakının zira o bidat ve sapıklıktır diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anki e, kıyasa kıyasın yasaklı konusunda delaleti en e, bariz sözlerden birisidir bu. İbn Abbas radıyallah'a şöyle nasihat ediyor. Allah'ın Resulüne isnat edilen bir hadisin mevcudiyeti halinde onu başka bir benzer duruma tatbik etme onu başka bir benzer duruma yani kıyaslama, tatbik etme. Ara... Allah'ın Resulüne isnad edilen bir hadisin mevcudiyeti halinde onu başka benzer bir duruma tatbik etme. i̇bn Hazm'ın muhallasında naklediliyor. Burada açıkça Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sahih bir hadis mevcut bulunduğu zaman kesinlikle bu konuda kıyasa gitme diye uyarıyor onu. Benzer meseleleri onunla kıyaslama diyerek başka türlü kıyasında öne önü alınıyor. i̇bn Mesud radıyallahu anh yine kendisine hukuki bir mesele hakkında soru sorulduğu zaman Allah'ın kitabında her şeyin beyan edildiğini Allah'ın vahyetine uymayan bir şeyin ise geçersiz olacağını açıkça söylemiştir. Yani e, herhangi bir mesele Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde varsa onun hükmü odur. Yoksa Ondan uzaktır. İbn, şey, Muaz bin Cebel'in söylediği gibi. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın bu sözü de yine aynı manaya davet ediyor. İmam Malik radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir soruya vahiy ile cevap almadıkça bilmiyorum derdi. O peygamberken, vahiye muhatap iken bile öyle olmasına rağmen bu tür sorular için Bilmiyorum derken artık e, peygamber olmayanların Hiç. ne demez gerekir? Hiç. Yani Allah'ın cevabını bekliyor peygamber Esad-ı Esad. Esad. suresi 78. ayetinde Allah sizi analarınızın karınlarından çıkarmıştır. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Yine Bakara 151. ayetinde nitekim size kendi içinizde ayetlerimizi size okuyan sizi arındıran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 Allah Azze ve Celle bilmediğimiz ve bize bildirmediği şeyleri söylememizi haram kılmıştır din hakkında özellikle. Kıyas da Allah Azze ve Celle'nin bize emretmediği, öğretmediği batıl bir yoldur. Kıyasa nerede ihtiyaç duyulur diye soracak olursak Allah'tan ve Resulü'nden herhangi bir nassın veya hükmün gelmediği yerde olduğunu söyleyeceklerdir. Allah ve Resulü'nden herhangi bir naslın veya hükmün gelmediği yerde kıyas yaparız diyerek buna cevap vereceklerdir. Onun geldiği yerde diyecek olurlarsa zaten o sözün batıllı apaçıktır. Yani bir konuda ayet veya naslın varlığı halinde orada kıyastan bahsedilemez zaten. Bunların olmadığı yerde kıyası kıyasın gerekliliğini öne sürüyorlar. Kur'an ve sünnet nasının olmadığı yerde derlerse... Kur'an ve sünnetten bir delil olmadığı yerde kıyas yaparız diyenler Allah Azze ve Celle'nin Şura suresinin 21. ayetinde zemmettiği kimselerin durumuna düşerler. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için dinden bir şeriat koyan ortakları mı var? Eğer önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı muhakkak aralarında olurdu. Şüphesiz zalimler için acı bir azap vardır. Bu ayetlerle bu tür sözler yalanlanmıştır. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma, İsrailoğulları doğruluk üzerine yaşarlardı. İstikamet üzere yaşarlardı. Ne zamanki aralarında Sebaya el-Ümem oğulları diye bir topluluk türedi, işte onlar şahsi görüşleriyle hüküm vermeye başladılar. Hem kendileri sapıttı, hem de İsrailoğullarını yoldan çıkardılar diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, İmam Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste, İnsanlar cahil önderler edindiler ve onlar şahsi görüşleriyle hükmettiler. Böylece hem kendileri saptı hem de halkı saptırdılar buyuruyor. Nisa suresinin 165. ayetinde Gönderilen peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı özür olarak ileri sürebilecekleri bir delilleri bulunmaması için yani mazeretleri kalmaması için Müjdeleyen ve korkutan peygamberler gönderdik. Allah azizdir, hakimdir buyruluyor. İlim ancak Allah Resulü ve vesselamdan ve sahabelerden gelendir. İmam Evzayı bunu bu şekilde belirtiyor. İlim ancak Allah Resulü'nden ve sahabelerden gelendir. Onlardan gelmeyen bizim için ilim değil. Demek ki insanların cahil önder edinip, cahil önderler edinip ilimsiz olarak hükmetmeleri... Bu sebeptendir. Yani Allah Resulü'nden ve sahabelerden gelen, nakledilen bir ilmi olmadan, şahsi görüşüyle hükümler veren önderler edilmesi saptırıyor insanları. Nahil suresinin 25. ayetinde, bunu da kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak, ''Bilgisizce saptırdıklarının günahlarını da kısmen yüklenmek için söylerler. Bilesiniz ki yüklendikleri ne kötü bir şeydir.'' buyuruyor. Bu ayete dikkat edersek, ilimsiz olarak insanları saptıranlar, saptırdığı kimselerin veballerine yüksel, yükleniyor. Bu ayetin e, saptıranlarla ilgili olan hükmü. Bir de, ikinci meselesi, bir de bu sapıtan kimselerin, yani saptıranlara uyan kimselerin kısmen bir sorumluluğu var. Yani delilsiz olarak fetva verenlere uymaları da kendilerini mesuliyet altına sokuyor. Çünkü onların günahlarından bir kısmından diyor ayette. Bunlar günahsızdır, bunlar masumdur demiyor Allah Azze ve Celle. Ahzab suresi 67. ayetinde ve yine derler ki Rabbimiz biz kendi liderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. Efendilerimize, önderlerimize itaat ettik. Onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. Ayetin e, mahkabline bakın bir önceki ayetine. Bunlar azaptaki kimseler. Efendilerimiz bizi saptırdı demek onları kurtarmıyor. Sapmasaydın, delil tabi olsaydın, delili isteseydin. İmam Malik Muvatta'da rediya'dan şöyle bir rivayet naklediyor ki bu kıyasın belli başlı bir usulü olmadığını gösteren en güzel delilerden birisidir. Said bin Müseyyeb'e dedim ki diyor. Kadının bir tek parmağının diyeti nedir diye sordum. O da 10 devedir dedi. Peki iki parmağın diyeti nedir dedim. 20 devedir dedi. 3 parmağın 30 devedir dedi. Peki ya 4 parmağın diyeti kaçtır dedim. 20 devedir dedi. 20 devedir dedi. Ben yara büyüyüp zarar arttıkça diyet azalıyor. Bu nasıl iş dedim. O da dedi ki ey kardeşimin oğlu Sünnet böyle. Sünnete tabi ol. Eğer e, kıyasın belli başlı bir usulü olsa dinde kıyas e, kıyasın yeri olsa kıyasın gösterdiği şey 4 devede 40 şey, 4, 4 parmakta 40 deve icap ettirir. Ama öyle gelmiyor bak. Şey, 4 parmak Evet 4 parmakta 20 devredir. Rey'in şahsi görüşüm veya kıyasın metoduna bakacak olursak e, bunun gibi daha pek çok e, meseleler örneklendirilebilir. Yani aklın e, kıyasla çünkü akıl faaldir. Aklın önermelerine göre şeriatın tam tersini gösterdiği şeyler. E, daha önce bidatla ilgili sohbetimizde bahsetmiştik. E, ben ve benden önceki peygamberler namazda saillerlerimizi sol ellerimizin üzerine bağlamakla ''İftarda acele etmekle, sahuru geciktirmekle emrolunduk.'' diyor. Evet. Bu da aslında kıyası yerle bir eden şeylerden birisidir. Çünkü e, kıyas ile baktığın zaman iftarı ne kadar geciktirirsen, sahuru ne kadar erken yaparsan, oruçlu olduğun süre daha çok artacağı için, daha fazla oruçlu geçireceğin için daha fazla selam alman gerekir gibi mana var. Evet. Ama şeriat tam tersini emrediyor ve iftarda acele etmeyi bu ümmetin fıtrat üzerinde olmasına bir alamet olarak zikrediyor. İmam Şabi Rahimeullah şahsi görüşleriyle fetva veren rey ehrine baktı ve şöyle dedi. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ne rivayet ederlerse onu al kabul et. Fakat kendi görüşleriyle söyledikleri şeyleri helaya fırlat. Bakın bu da tabiinin önder alimlerinden birisi. İmam Şabi Yani kıyas dinde bir hüküm olsa tuvalete mi atılır? Bunu söyleyebilir mi İmam Şabi? Hayır söyleyemez. Söyleyemez. Yine Şabi'ye bir mesele hakkında fetva sorulunca hükmünü açıklar ve delillerini zikreder. O da karşısındaki de ama bu kıyasa uymuyor der. O da bunun üzerine e, ağırca hakaret ederek sövüyor. Kıyasa uymuyor deyince ağır bir ifade kullanıyor orada. Ee, cinsel uzuv ile sövüyor İmam Şabi Sizin kıyasınızı. <gülüyor> <gülüyor> nokta nokta, nokta nokta işte. Zühri yine tabiinden yine tabiinden İmam Zühri i̇bn Şabi Şabe Zühri şöyle diyor hadis erkektir onu adamların erkek olanları sever kadın olanları da sevmez hadis ilmi erkeklerin işidir diyor adam gibi adamların işidir diyor İmam Zühri söylüyor, İmam Zühri söylüyor. Ee, bu kıyasa başvuranlar genellikle hadisleri araştırmaktan bir kere e, kıyas gibi bir yolu bilen bir insan bir kere hadisleri araştırmaz ne gerek var bildiklerim bana yeter der ve her meseleyi bildikleriyle kıyaslamakla işi bitirir zaten dolayısıyla çok aramaya gerek yok bildiğin 10 tane 20 tane hadis varsa meselelerin çoğunu buna kıyas yapar bir sürü mesele çıkarırsın zaten Şimdi demek ki kitapta ve sünnette yer almayan bir hükümde e, kıyas yapılabileceğini söyleyen insanlara siz bütün hadisleri kuşattınız mı, hepsini ele geçirdiniz mi, hepsine vakıf oldunuz mu demek gerekir. Bunu sormak gerekir. Nereden biliyorsun ilgili konuda hadis olmadığını? O konuda cehdini ortaya koydun mu? Halbuki İmam Ahmet bin Hanbel bile iddia etmemiştir ben bütün hadisleri biliyorum diye. Yahya bin Mayin'in bir milyon halse ezbere bildiği söylenir. O bile bu iddiada bulunmamıştır. Bütün hadisleri ben biliyorum diye. Yahya bin Mayin'in hayatında duymadığı bir sürü hadis vardı. Hatta Ahmet bin Hanbel'e Abdullah bin Ahmet kendi oğlu başka bir tarihten bir rivayet getiriyor da Elhamdülillah diyor bir sünnet daha öğrendik diyor. O sünneti öğrenmeden önce Ahmet bin Hanbel kıyas yapsa da bir fetva verse ne olacak? İlgili konuda nasıl olduğu bir yerde kıyasla hüküm vermiş olacaktı. Ve Ahmet bin Hanbel gibi birisi kıyas yaptı diye biz de ona tutunsak da ...bunu şer'i delil kabul etsek o zaman hadise nasıl tabi olabiliriz biz? Bu dinle bu da dinde bir şer'i delil. Hadiste dinde şer'i bir delil gibi bir şey çıkar o zaman ortaya. Din tamamlanmış. Kitap ile sünnet ile kitap ve sünnet ile dinde açık bir şey bırakılmamıştır yani dinle ilgili herhangi bir meselede e, kitap ile sünnet dışında başka bir şey kimse ihtiyaç duymaz Allah'ın izniyle. Bize düşen şey kitap ve sünnette delil nerede geldiyse onu araştırmak zaten işteat dediğimiz şey de bundan ibaret. İştihat meseleleri birbirine kıyaslayıp yeni hükümler çıkarmak demek değildir. Kıyası delil getirenler yani kıyasın dinde bir delil olacağını, şeri delillerden biri olacağını söyleyenler şöyle bir e, misal veriyorlar. Kur'an-ı Kerim'de hamr yasaklanıyor. Hamr kelimesi. Dolayısıyla biraya nasıl haram diyeceksin? Halbuki e, buna biraya haram demek için kıyasa başvurmaya hiç gerek yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit bir hadis var. Sarhoşluk veren her şey ha hamrdır. Hamrın azı da çoğu da haramdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Sekir hali veren her şey hamrdır. Hamrın da azı da çoğu da fark etmeksizin haramdır bir. Dolayısıyla kıyasa iht ihtiyaç var mı burada? Biraz har hoş ediyor mu? <gülüyor> Bitmiştir. Evet. İbn Siirin yine tabinden devam ediyoruz kendi görüşüyle hüküm vermezdi. Sadece duyduğu şeyi söylerdi. Ahmed şöyle diyor. İbrahim Nehaî ki İbrahim Nehaî bu isimleri özellikle zikrediyorum ki İbrahim Nehaî Ebu Hanife'nin hocalarından birisidir. Rejicilerin önderi gibi takdim edilmeye çalışan birisidir. Eee öyle diyor. İbrahim Nehaî bir şey hakkında kendi görüşüyle hüküm verdiğini hiç duymadım. Tarim rivayet ediyor bunu. Kata de 30 seneden beri kendi görüşümle hüküm vermedim diyor. Ataya, bunlar hep tabiinin uleması. Bir şey sorulduğunda bilmiyorum demişti. Ona o halde kendi görüşünü söyle dediler. O da yeryüzünde benim görüşümün din edinilmesinden Allah'a sığınırım diyor. Yeryüzünde benim görüşümün din edinilmesinden Allah'a sığınırım. Yine bunu da İmam Darimi rivayet etmiştir. İmam Şabiye bir meselede kendi görüşünü istiyorlar, soruyorlar. Rey ile veya kıyas ile fetva vermesini istiyorlar ondan. O da diyor ki, benim size şarkı söylemem sana görüşüm söylememden daha iyidir benim için diyor. Yani şarkı haram biliyorsunuz. Şarkı söylediği zaman kendi günahı girmiş olur. Ama dinde kıyasla, şahsi görüşüyle fetva verdiği zaman hem kendi diniyle alakalı hem de muhatabıyla alakalı vebale girmiş oluyor. Said İbnül Müseyyyeb Rahimeullah şöyle diyor. Sahabeler başlarına gelen herhangi bir şey hakkında eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir haber bulamazlarsa bunun için toplanırlar ve ortak görüşe varlardı diyor. Demek ki kitabın gösterdiği şey, sünnetin gösterdiği şey, şahsi görüşlerin, kıyasın, dinde delil olamayacağı, bunun batıl bir yol olduğu, sahabelerin de asla kıyasıp meşru bir yol olarak görmedikleri, böyle bir yol tutmadıkları, tabiinin de sahabeye uyarak onların yolunu takip ettikleri bu meselede ve kıyaslan kaçındıkları e, bu rivayetlerde gösteriliyor. Ama... Bu rivayetlerin karşısında hiç kimse de tutup işte falan sahabe şu meselede e, kıyas yapmıştır dese e, bizi bağlamaz. Çünkü ayet ve hadislerin naslarından biz e, ilk önce beyan meselesini, tevil meselesini kavradıktan sonra bu dinde başka birisinin herhangi bir tahsiste bulunma, umumlaştırma yetkisinin olmadığını, dine bir şey ekleme bir şey çıkarma yetkisinin olmadığını e, bu ayetlerden zaten anlıyoruz. Evet, bütün bu sahabe ve tabiinden gelen rivayetler e, kıyasa ilk karşı çıkanın İbn-i Hazm olmadığını gösteriyor. İbn-i Hazm'dan sonra da ilme ehlinden pek çok kimse e, kıyası eleştirmiştir, reddetmiştir. Bundan da örnek vereceğiz. E, Abdullah bin Mesud'u Abdullah bin Mesud radıyallahu anten Mesrukun rivayet ettiği bir söz var. Şöyle diyor, size hiçbir sene gelmeyecektir ki o kendisinden önceki seneden daha şerli olmaz. Şunu bil ki, ben bir seneden daha bereketli, bol bir sene, bir emirden daha hayırlı bir emir demek istemiyorum. Fakat şunu demek istiyorum: Alimleriniz, hayırlarınız ve fakihleriniz ölüp gidecek. Sonra onların yerini tutacak birini bulamayacaksınız. Nihayet işleri kendi görüşleriyle mukayese edip, kıyas yapıp hüküm verecek bir topluluk gelecektir diyor. İbn Abdilber Câmiül Beyanil İlim isimli eserinde e, ve Darimi süneninde bunu rivayet ediyor. Az önce de beyan ettiğimiz gibi ilimsiz fetva, ilimsiz fetva vermekten kasıt Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselamdan delil zikredilmeden verilen fetvadır. Onlardan, onlara istinad etmeden verilen fetvadır. İbn Sîr'in şöyle diyor: Kıyas yapanların ilki iblisdir. Güneşe ve aya da başka yolla değil ancak kıyas aletleri kıyas sebebiyle tapılmıştır. Güneşe ve aya da ancak kıyas sebebiyle ibadet edilmiştir. Hatta Kâbe'nin çıplak olarak hac edilmesine bakın. Onlar da kıyas yoluyla buna başvurmuşlardır. Onlar biz günah işlediğimiz elbiselerle mi Allah'ın evini tavaf edeceğiz demişlerdi ve çıplak tavafa başlamışlardı. Bu ayet bu hocam. En son onlar Günah işlediğimiz elbiselerle mi? Hayır, rivayetleri de geliyor bu. Evet, onlar kendileri Abi. söylüyor. Hocam, bu kıyas meselesinde zaten yani kıyas yapanlar Kur'an ve Sünnet şerî delil olduğu zaman kıyas satmıyor bunlar herhalde. Yani çıplak tavaf etmeyin derken öyle bir nas varsa zaten çıplak tavaf edilmiyor. Yani İslam alimi böyle bir şey varken, delil varken zaten kıyasla gitmez. Önce zaten. Şimdi şimdi yok. burada kıyası biz iki türlü iki türlüsünü de biz reddediyoruz ee, Bir kesimi kitap ve sünnet Var da olsa bile kıyasa başvurur Mesela e, Bir kesmi şöyle der bunu Nasların olmadığı yerde kıyas yaparız der Buna da Kıyasın meşru bir yol olduğunu nereden çıkarıyorsunuz diye sorarız Ve Şura suresinin 21. ayetini delil getiririz Yoksa onların Allah'ın dininde, Allah'ın meşru kılmadığı bir şeyi helal kılacak ortakları mı var? meşru kılacak ortakları mı var ayet? Kıyasın meşhur bir şey olduğunu kim çıkardı ortaya? Neye istinaden kıyasa başvuruyoruz? Dinde eksiklik, eksiklik mi vardı? Bir kusur mu vardı ki kıyas bu kusuru gidersin? Yani şeyin olması lazım Tabii. Hocam bir bir şey, hanımız buna bakarak Kur'an-ı Kerim İlk önce yerlerde olur diyor ya. Yani ona hürmetin e, ekmek kırıntısına bile nazaran Kur'an-ı Kerim'e de e, böyle yer Kur'an-ı Kerim'i çiğnenecek bir yerde bırakamazsın tabii ekmek gibi. Ama öyle Ama, Olur mu? Allah'ın şereflerine tazim genel bir ifadedir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim Allah'ın en büyük şereflerinden birisi. Ama bu tazime baktığın zaman mesela sahabeler sahabelerde görmediğim bir tazim senin tazim diyerek şey yapamaz. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeler bunu mesela misal olarak abdestsiz olarak okumuşlarsa işte saygı gereği abdesti okumak lazım diyemez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her durumda Allah'ı zikrettiğini Ayşe Radiyallahu Anh'a rivayet ediyor. Misal olarak işte tazimin gereği budur diye Nas'ın belirtmediği, Allah Resulü'nün veya sahabenin önderlik etmediği bir tazimi de kafana göre uyduramıyoruz. Çünkü e, böyle şeyleri biz delil olarak alırsak mesela ben kafama göre nasıl birini başka bir meseleye benzeterek bir hüküm çıkarırım ortaya Ali abi de farklı bir şey çıkarabilir. Ne olur? İhtilaf olur. Halbuki e, ihtilaf hiçbir zaman dinlen değildir. Din her zaman ihtilafları ortadan kaldırmak üzere gelmiştir. Herhangi bir şeyde fe تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ diyor ayet-i kerimede. Yani buradaki şey nekri olarak geldiği için her şeyi kapsar. Bir şeyde ihtilaf ettiğinizde hükmü Allah'a ve Rasulüne döndürün diyor. Biz hükmü Allah'a ve Rasulüne döndürdüğümüzde yani kıyasa başvurun demiyor burada. Allah'ta ve Rasulüne bulamadığınızı kıyas edin demiyor burada. Onu Allah'a ve Rasulüne döndürdüğünüzde halledebilirsiniz. Başka şey, üçüncü bir şık koyarsan buraya ihtilafın kapısı açılır gider. Allah'ın ve Rasulünün hükmünde o mesele varsa zaten iş bitmiştir. Yoksa dinle ilgili değildir. Ve usulü fıkıhta yine bir takım kaydeler vardır. Eşyada asıl ibahadır. İbadette asıl hürmettir. Ne demek bunlar? Eşya yani... Ee ibadetle, tabutle, Allah'a kullukla, yani teşri alanıyla alakalı olmayan meselelerde asıl olan mübahlıktır. Onun haram olduğunu ispatlamak için kitap veya sünnetten nas getirmem lazım. Nas getiremiyorsan o helaldir. İbadette asıl olan da hürmettir. Diyelim rastgele bir namaz kılamıyorum ben. Niyetim ne? Allah'a ibadet etmek, Allah'a kulluk etmek, Allah'a secde etmek istiyorum. Rastgele bir vakitte ben eee bunu yapamam. Mesela kerahat vaktinde e, ben Allah'a ibadet maksadıyla bunu gerçekleştiremem. Nas onu meşru kılmış olmalı. İbadetlerde asıl olan hürmet, eşyada asıl olan ibaha. Dolayısıyla e, ibadetle ilgili meselelerde naslara bakarız. Naslar meşru kılmışsa onu yaparız. Eşyaya gelince yani ibadetle alakalı olmayan meselelerde de Naslara bakarız, naslar yasaklamamışsa biz onu helal biliriz. Kıyas edip de haramlaştırmaya uğraşmayız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, e, Ebu Derda ve Ebu Zer radiyallahu anh'den, daha ismini hatırlamadığım birkaç sahabeden daha geliyor rivayet. Allah Azze ve Celle sizin için bir takım haramlar koydu. Bunlara yaklaşmayın diyor. Bir takım şeyleri size mübah kıldı. Bunlar da serbestsiniz diyor. Bir de diyor unuttuğundan değil, ümmetine merhametinden dolayı sustuğu şeyler vardır diyor. Bunlar da peşinden gitmeyin diyor. Unuttuğundan değil Allah Hazreti Celle. bunların da araştırmayın diyor. Evet. Hasan-ı Basri Rahimoğlu'la Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın ayetini okudu. Araf suresinin 12. ayetini. Sonra iblis kıyas yaptı, o kıyas yapanların ilkidir dedi. Tarihi ve e, İmam taberinin tefsirinde geliyor bu. Şabi'nin Mesruh'tan rivayeti. Mesruh diyor ki doğrusu ben kıyas yapıp da ayağımın hak yoldan kaymasından korkuyor ürperiyorum diyor. Avut bin Malik el-Eşcai'den İbn-i gelir rivayet. İbn-i Macide'deki her ne kadar zayıf da olsa başka eserlerde gelen tarikleriyle hadisin sayı olduğunu elbani ispatlıyor. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunların diyor en kötüsü, en şerlisi... Şahsi görüşleriyle dinde kıyas yaparak hüküm veren fetva verenlerdir, diyor. Kıyas yaparak haramları helal, helalları haram kılanlardır, diyor. Evet, tabi'nin, e, sahabe tabi'nin, e, Allah onların hepsinden razı olsun, kıyas yapmayı haktan sapış olarak görmüşlerdir. Af bin Malik el hadis, o söyledi. Sahihse onu en başta zıtretti mi iş biter ya. Tabi. Ee, şey... İbn-i Macedeki tariki zayıf ama Elbani başka tariklerle bunun sahih olduğunu ispatlıyor. Yani bu sohbeti hazırladığım sırada e, ben onu sadece zayıf biliyordum. E, şu an hatırıma geldiği için şimdi söylüyorum. Sen Ümmetim 73 söylüyor. falan... fırkaya ayrılacak. Bunların en şerlisi e, şahsi görüşleriyle fetva vererek haramları helal, har helalleri haram kılanlardır diyor. Şabi Şöyle diyor Vallahi şüphe yok ki Siz kıyas aletlerini Kıyaslamaları alır kabul ederseniz Muhakkak helali haram Haramı helal yaparsınız Bu onları, Kıyası kabul ederseniz Bir usul olarak kabul ederseniz Muhakkak helali haram haramı helal yaparsınız diyor. İbn Hatem da Buna yani, Nasıl İbn Hatem, Mürşiler, ve o mesele gelecek. O, o taklide geçtiğimizde gelecek inşallah. Ee, Darimi'nin amirden rivayetine göre ne dersin? Görüşün nedir? Eraite era sözleri bana sevimsiz gelir. Adam arkadaşına bir şey soruyor ve ne dersin diyor. Bunu e, eleştirir bir tarzda söylüyor. Bunu rivayet eden şahıs da amirin kendisi de kıyas yapmazdı diyerek Ayrıca belirtiyor. Zibrikan Ebu Vail'den naklediyor. Ebu Vail bana Era ne dersin diyen ehli rey ile oturmamı yasakladı diyor. Yani senin görüşün nedir diyenlerle oturmamı yasakladı. Ebu Vail Şakik bin Seleme'dir. Ee, i̇bn Mesud anh'ın e, meclislerine en sık devam eden talebelerinden birisi. Buna özellikle zikrediyoruz ki hani e, kıyasçılar şahsi görüşüle fetva verenler i̇bn Mesud radıyallahu anh'ı çokça ön plana koyarlar. İşte i̇bn Mesud kıyas yapmıştır falan diyerek. E, fakat somut bir örnek zikredemezler. Sadece i̇bn Mesud'un hatırlamadığı bazı şeyler olabilir. Mesela e, Nesih elleri diz kapaklarının arasına koyma meselesinde i̇bn Mesud hatırlamıyordu. Bu Nesih. Veya Nesih kendisine ulaşmamıştı. Diretiyordu bunda. Bunu e, dinde kıyasa delil getiriyorlar. Halbuki o Allah Resulü'nden öyle gördüğü için onu yapıyordu. Nesih ona ulaşmamıştı. Hmm. Peki, diz kapaklarında elleri rükuda şey, diz kapaklarının arasına koyma meselesi. i̇bn e, İbn Mesud şey Mesud'dan böyle bir rivayet yok. Ellerini kaldırmaz da diye bir rivayet yok. Sadece, e, sadece ilk tekbirde ellerini kaldırdı, bir daha kaldırmazdı diyerek sonraki ravilerin bir şeyi var. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam iftidah tekbirinde, başlangıç tekbirinde elini kulakları hizasına kadar kaldırırdı diyor. i̇bn Mesud'un sözü bu kadar. Sonraki raviler bir daha da kaldırmazlığı ekliyor. Nitekim aynı sözü İbn-i Mesud'dan rivayet eden daha güvenilir raviler bu ziyadeyi zikretmiyor. Dolayısıyla bu şaz bir ziyade. Sonrakiler tarafından eklenmiş şaz bir ziyade. Şazı, o şazı ekleyen de bir yerde rivayet ederken bunu söylüyor başka bir yerde söylemiyor. Yani hafızasında problemden dolayı e, İbn-i Mesut'a nispetinde şüphe ediyor. Şabi diyor ki şayet şunlar görüş ehli rey ehli peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanda olsalardı bu kıyas yapanlar Kur'an'ın tamamı sana sorarlar sana sorarlar diye başlayan ayetler şeklinde inerdi. يَسْأَلُونَكَ yes يَسْأَلُونَكَ yes diye يَسْأَلُونَكَ yes anil ruh يَسْأَلُونَكَ yes anil enfal gibi sorularla inerdi diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesan e, bu meseleyle ilgili e, bir hadisi daha var hatırlarsanız. Dinde haram edilmemiş bir meseleyi çok kurcalaması çok sorması sebebiyle haram kılan bir kimse e, çok e, büyük bir cürüm işlemiştir diyor. Başkalarının vebalini yüklenmiştir diyor. Mesela e birisi hani soruyor Peygamberi Esatü Vesselam'a haç farzdır dediği zaman, gücü hac haç farzdır dediği her sene mi diyor? Peygamber Esatü Vesselam susuyor. Orada sussa o da susması gerekiyor. Şayet diyor birkaç seferi tekrar edince artık şayet her sene desem öyle farz olacak diyor Peygamber Esatü Vesselam. Ama aklıyla giden nedir? Peygamber esad böyle buyurdu. İşte her sene haccetmemiz kıyasla ile hareket edin. her sene haccetmeyi üzerimize yükleyebilirdi kıyasla hareket edin. Niye? Lafız öyle delalet ediyor diyerek. Orada e, sus diyor. Yani daha fazla şayet her sene desem üzerinde vacip olacak diyor. Bu vacip olmak da ancak Allah Resulü'nün sözüyle gerçekleşiyor. Evet. Ee, Meymun Ebu Hamza şöyle diyor. Bana İbrahim dedi ki yani nehai Ey Ebu Hamza vallahi ben muhakkak ki bazı meseleler hakkında konuşmuşumdur. Eğer bir kaçış yolu bulsaydım konuşmazdım. Doğrusu içinde benim Kufelilerim fakih olduğum bir zaman ne kötü bir zamandır diyor. Yani kendi görüşüyle herhangi bir şey söylemesini bile böyle sakıncalı bir durum olarak ...bizzat itiraf ediyor. Mecbur kaldığı bir şey olarak sıkrediyor bunu. Eğer kıyas mecbur kaldığı takdirde yapılan bir şeyse... ...biz buna neden e, meşru bir yol görelim? Mesela bir kimse domuz eti yemeye ancak mecbur kaldığı zaman başvurur. Ama hiçbir zaman domuz yemek helaldir diyemez değil mi? O, o halde kıyasa bir kimse mecbur kalıyorsa bazı istisnai durumlarda... ...o zaman ona... Zaruret hali desin bari hiç olmazsa. Dinde şer'i bir delil demez. Kıyasın bir leş olduğunu kim söylüyordu E bu maz. Onu ancak zaruret halinde yeriz diye bir söz var. Kıyas bir leştir ancak zaruret halinde yeriz. Olur ben hatırlayamadım mı? hocam Şimdi siz. De Devam et buyur. Yani senin sözlerine yakın yani. Mücahit şöyle naklediyor. Ömer radıyallahu an şöyle dedi. Ölçtürmekten yani kıyas yapmaktan sakın. Ölçtürmekten sakın. Kıyaslamaktan sakın. Yine Şabi anlatıyor. Şu reyhin yanındaydım. Ona Muratlı, Murat kabilesinden bir adam geldi ve şöyle dedi. Ey Ebu Ümeyye, parmakların diyeti nedir? Bu da başka bir ve bir önceki Said bin Müseyyep'ti. Her parmak için onar onar deve karşılığını verdi. Adam Allah Allah şu ikisi serçe parmağını ve baş parmağını birleştirip şu ikisi bir mi diyor. Yani birisi uzun birisi kısa. Bu ikisi bir mi diyor. Bunun üzerine şöyle, şöyle dedi. Allah Allah kulağınla elin bir mi? Çünkü kulağı saç, yuvarlak başlık ve sarık örter. Onda da yarım diyet, elde de yarım diyet vardır diyor. Yani kıyasla hareket Bak başta da yarım diyet var ona bakarsan. Yazıklar olsun sana muhakkak ki sünnet sizin kıyasınızı geçmiştir. Binaenaleyh sünnete uy bidat işleme. Zira sen esere yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ve sahabeden gelen esaslara tutunduğun sürece sapıtmazsın diyor. Muaz bin Cebel radyallahu an şöyle anlatıyor, zaman gelecek, Kur'an insanlara açılacak öyle ki onu kadın, çocuk, erkek, herkes okuyacak. Derken adam diyecek ki, Kur'an okudum ama bana uyan olmadı. Vallahi onu onların içinde uygulayacağım veya onlara okuyarak işlerinde namaz kılacağım belki bana uyan olur. Bunun üzerine onu onların içerisinde alenen tatbik eder ama yine de kendisine uyan olmaz. O zaman der ki, Kur'an'ı okudum bana uyan olmadı. Onu içlerinde uyguladım bana yine uyan olmadı. Vallahi evimde bir mescit yeri çevireceğim belki bana uyarlar. Bu sebeple evinde bir mescit yeri yapar ama yine kendisine uyulmaz. O zaman der ki, Kur'an'ı okudum bana uyan olmadı. Onu içlerinde uyguladım bana uyan olmadı. Evimde mescit yeri çevirdim yine bana uyan olmadı. Vallahi onlara mutlaka ne Allah'ın kitabında bulamayacakları... Ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadıkları bir haber getireceğim. Belki o zaman uyulur. Bir, bir Muaz Vallahi onlara mutlaka Allah'ın kitabında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde bulamadıkları, işitmedikleri bir haber getireceğim. Belki bana uyulur. Muaz radıyallahu anh dedi ki işte onun getirildiğinden sakının. Çünkü onun getirdiği her şey sapıklıktır. Bu daha... şey ben, Bidat da aynı, kıyas, kıyas da, aynı. da aynı. İkisi de kitapta ve sünnette olmayan bir şey sonuçta. Bidatler de zaten e, kıyas kaynaklıdır. Evet. Bak, bidat evet. kıyasa göre caizdir bütün bidatlar, değil mi? Evet. Kıyas bir kayda olsa, şeri elil olsa bütün bidatlere bizim meşru dememiz gerekir. Aynen öyle. Bidat neden yasaklanıyor o zaman? Dinde olan bir şeye benzetilerek çıkarılmıyor mu bidat? Bidat tarif ederken böyle tarif etmiyor muyuz? Dinde olan bir şeye benzetilerek çıkarılır. Dinde aslı olan bir şeye benzetlenendir. Reca bin Ebi Seleme, Abde bin Ebi Lubabeden şöyle naklediyor: Zamanımın şu insanlarından ona, onların bana bir şey sormalarını, sormamalarını estağfurullah, <gülüyor> sormamalarını, benim de on onlara hiçbir şey sormamamı ye tutarım, bunu tercih ederim. Onların her biri sadece ne dersin, ne dersin? Yani görüşün nedir, görüşün nedir? derler diyor. <gülüyor> Bakın tasabe döneminde bu olmamış mı? Ama Ebu Bekir ve Ömer böyle diyor dememişler mi i̇bn Abbas evet, radıyallahu anh'a? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir gün bir çizgi çizdi sonra bu Allah'ın yoldur buyurdu. Ardından bunun sağından solundan bazı çizgiler çizdi. Sonra bunlar bir takım yollardır, onlardan her yolun başında ona çağıran bir şeytan vardır buyurdu. Sonra şu ayeti okudu, Enam 153'ü. Bu hiç şüphesiz benim dost doğru yolumdur, bu itibarla ona uyun, diğer yollara uymayın. Aksi halde sizi onun yolundan ayırır, işte sakınasınız diye Allah size bunları tavsiye etmiştir. İmam Mücahit bin Cebr, bu ayette geçen başka yollara tabi olma ifadesini bidatleri ve şüpheli şeylere tabi olmak diye tefsir etmiştir. Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminin sünnetinden kaynaklanmayan her şey nefsin arzularından doğmuştur. Kasas suresi 50. ayetinde Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar kendi batıl heveslerine uymaktadırlar. Oysa Allah'tan bir hidayet olmaksızın kendi batıl hevesine uyan kimseden daha sapık kim vardır? Allah zalim olan kimseleri asla hidayet etmez. Allah Azze ve Celle hükmü insanlar arasında ikiye ayırmıştır. Ve bunun bir üçüncüsü yok. Ya kitap ve sünnete uyarak Allah'a ve Resulüne icabet etmek ya da bunlara uymayarak hevaya tabi olmak. İki yol bu. Yani ya hakkında delil indirilene uyacaksın ya da hevana uyacaksın. Delille uymayan her şey hevadır. Delilsiz hareket hevayla hareket demek. Kitap ve sünnetten delil olmayan her şeyin adı hevadır. Allah Azze ve Celle Saz suresi 26. ayında şöyle buyuruyor. İnsanlar arasında adaletle hükmet, hevana tabi olma. Aksi halde Allah'ın yolundan seni saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar ise hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Allah Azze ve Celle insanlar arasında hükmetmeyi de yine iki kısma ayırıyor. Ya kitap ve sünnetin getirdiği hak ile hükmetmek ya da ikisinde olmayan, ikisine zıt düşen, Heva ile hükmetmek. Casiye 18-19. ayetlerinde Ey Muhammed! Sonra sana dinden yeni bir şeriat verdik. Ona uy, bilmeyenlerin heveslerine uyma. Şeriata uymamak, bilmeyenlerin heveslerine uymaktır. Zira onlar devam ediyor 19. ayette. Zira onlar Allah'tan gelecek bir şeyi senden asla savamazlar. Zalimler birbirlerinin dostudurlar. Allah ise sakınanların dostudur. Yine Araf suresinin 3. ayetinde Rabbinizden size indirilene uyun. Onun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın. Zaten ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Müslümanların önce gelenler yani selefi, selefi salihinden ve sonradan gelenlerden bu selefe tabi olanları Allah Azze ve Celle'nin kitabına ve Rasulün sünnetine dönmenin bütün Müslümanlara vacip olduğunda icma etmişlerdir. Kim bu ikisinden başkasına müracaat ederse, hani derler ya kitap, sünnet, icma, kıyas. Bir kere icma kıyası ortadan kaldırıyor. Onun önünü kesiyor bir kere bu icma. Bunun batıl bir yol olduğunda selef icma etmiştir. Kim bu ikisinden başkasına müracaat ederse, kitap ve sünnetten başkasına müracaat ederse, Allah Azze ve Celle ve Rasulü Rasulüne asi Aziz kitaba ve sünnet-i seniyyeye muhalefet eden bir kimse olmuştur. Bir meselede münakaşa olduğu takdirde Müslümana vacip olan şey, Allah Azze ve Celle'nin onu Allah'a ve Resulüne götürün emrine binaen bu iki kaynağa müracaat etmektir. Allah Azze ve Celle bu emrinin ardından şöyle buyurur Nisa 9'da. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ul-emre de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, bir şeyde çekişirseniz Allah'a ve ahiret gününe inandığınız takdirde onu Allah'a ve peygamberine arz edin. Bu netice itibariyle daha hayırlı ve daha güzeldir. Münakaşanın küçük veya büyük olması arasında fark yoktur. Bu ayette bahsedilen münakaşanın. Zira ayette geçtiği gibi bir şey hususunda münakaşa ederseniz tabiri geçiyor. Yani nekre bir ibare geliyor. Buradaki bu şarttaki şey kelimesi genel mana ifade etmektedir. Şer'i meselelerin hepsini içine alır. Şer'i meselelerin hepsini içerisine alır. Böylece kitap ve sünnete müracaat etmek imanın şartlarından etmemek ise imansız olarak, imansızlık olarak kabul edilmiştir. Böyle zikredilmiştir ayette. Kitap ve sünnete müracaat etmek imanın şartı, onlara müracaat etmemek ise kişi imansız yapan bir şey. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız yol bu diyor Allah azze ve celle. De bir başka ayet ne diyordu? Ve onun verdiği hükme teslim olmadıkça, onunla yetinmedikçe. Evet, Ashab Suresi 36. ayetinde Allah ve Resulü bir şeye hükmettikleri zaman mümin erkek ve mümin kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçme hakları yoktur. Yani bu e, kitap ve sünnetin var olduğu bir yerde e, kıyasa başvurulamayacağını kesin olarak gösteriyor değil mi? Evet. Allah ve Rasulü kitap ve sünnete hükmetmiştir. Hükmü Allah'a ve Rasulüne döndürmeye de hükmetmiştir. Başka bir şeye döndürmeyi ise tıkamıştır. Az önce teminden beri zikrediyoruz bakın bunları. Aleyküm selamun rahmetullahi Hujurat suresinin ilk ayetinde, ey iman edenler, Allah'ın ve Rasul'un önüne geçmeyin, Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işlendir hakkıyla bilendir. Buyruluyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem muhakkak ki, Allah Azze ve Celle verdikten sonra ilmi sizden çekerek almaz. Fakat ilmi alimleri ilimleriyle birlikte vefat ettirmekle alır ve böylece cahil insanlardan fetva istenir. Onlar da şahsi görüşleriyle fetva verirler ve hem kendileri sapar. Hem de insanları saptırırlar. Avf bin Malik el-Eşcai hadisinin lafzı, bakın tam metni. Ümmetim 70 küsur fırkaya ayrılır. Onların fitne bakımından en büyükleri, dini kendi şahsi görüşleriyle kıyas eden, Allah'ın helal kıldığını haram kılan ve haram kıldığında helal kılan bir kavimdir. i̇bn Abdilber, bu usta şu açıklamayı yapıyor. Bu çeşit kıyas asla herhangi bir esasa dayanmaksızın kıyas yapmak, ve dinde yalan, tahmin ve vehim ile söz söylemektir. Kıyas sonuçta kesin bilgimidir Değildir. O halde zan ile ve tahmin ile, e, nasıl dinde şer'i bir delil olabilir bu? Sahabenin büyüklerinden dört halife ve diğerlerinin rey'in şahsi görüşün zemmedilmesi hususunda onların kötlenmesi ve onunla amel edenlere buğz edilmesine gerekliğine dair e, ve böyle kimsenin Böyle bir kimsenin dinde hiçbir hakikat üzerinde olmadığına dair kanaatleri, kanaatleri sabittir diyor. Bunu i̇bn Abdilber söylüyor. Bu bizim de tespitimiz değil. İbn-i Abdilber el-ilim adlı eserinde bu konuda daha geniş bilgiler de veriyor. Ee, bu mesele ile ilgili olarak sadece bazı pasajlar nakletmek yerinde olur. ''Rey yani şahsi görüş, kitap ve sünnet delillerine karşı nas bilgilerinden eksik, yalan ve zan ile karıştırılmış olduğu, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının tesirini taşımayan bir manada olduğu, yahut bidatleri ortaya çıkaran ve sünnetleri değiştiren şeylerden olduğu takdirde bu reyin yani şahsi görüşün batıl olduğu ve dinden hiçbir hakikat üzerinde bulmadığı Müslümanlar arasında ittifakla sabittir.'' Kıyası meşhur görenler bile bu usta bu meselede ittifak etmişlerdir. Şahsi görüş, kitap ve sünnetteki bir delile kıyas edilerek yapıldığında yine sadece zan ve tahmindir. Yine zan ve tahminden öteye geçmez. Aynı şekilde o da batıldır. Esas asıl olmayıp da feri meselelerde sabitlik bulunduğu tam manasıyla ifade edildiyse ya da bir meselenin illeti kitap ve sünnet ile sabit olduysa Bakın illet sabit olduysa bu durumda her ne kadar buna kıyas ismi verirse de bakın e, biz buna fıkıh usulünde delaletün nas diyoruz nasın delalet, nas delalet, de. delalet ettiği şey bir meselede illet baki. buna delaletün nas deniliyor bazı fakirler buna kıyası celi denildiği için bunu işte e, meşru olmayan kıyassa e, şeymiş gibi meşru olmayandan hareketle. Meşru olandan hareketle meşru olmayanına bir kapı gibi kullanılır olmuş. Buna da haklılık payı çalışıyorlar. Burada delaletin nas onların anladığı manada bir kıyas değil, değil. kesinlikle. İlleti belli oluyor nasla. Tabi illeti belli. Böylece buna kıyas ismi verilmez sadece ıstılah olmasındandır. Yani nasın mantuku vardır, mevhumu vardır. Bir de mevhumu muhalifi vardır. Mantuku direkt ilk anda nasın zahirinden ifade edilen birebir lafzıdır yani. E, herkes bunu anlamakta eşittir. Mefhumu Allah'ın dinde fakir kıldığı kimselerin anladığı. Delaletün Nas'la ilgili mesela Kırdan kalkınca e, ellerimizi gibi bağırır. Evet. Bu delaletün Nas'dır. Bakın. Çünkü e, bakın burada biz delaletün nasıl nasıl delil getiriyoruz? Kıyamda asıl olan elleri bağlamaktır. Ellerin salınacağında hiçbir rivayet yok. Naslar kıyamda elleri bağlamayı gösteriyor. İşaret ediyor lazım. Şimdi asıl elleri bağlamak olunca rükudan sonraki kıyamda çözmek gerekir diyenin delil getirmesi lazım. Yani kıyas olmamasının sözü değil mi? Elden salınır belki olmadığı için Bakın buna bu e, ıslah olduğu için böyle diyoruz. Yoksa kelime anlamıyla kıyas değil bu. Herhangi bir şeye benzeterek bunu söylemiyoruz. Nas'ın ifadesinde yani mantıkunda geçmediğinden dolayı biz buna işte onlar kıyası celil dediği için biz buna delaletün nas ifadesini kullanıyoruz onun yerine. Nas'ın delaleti bu. Ruku'dan sonra da eller bağlanır diye geçmiyor naslarda. Ama e, asıl olanın biz elleri bağlamak olduğunu naslardan öğrenip de ruku'dan sonraki kıyamda eller salmalıdır diye bir rivayet görmediğimiz için elleri salmayı burada e, sünnet, sünnet olarak görmüyoruz. Mevhumu manasında gizli olan şey demektir. Aynı burada bu örnekte olduğu gibi. Mevhumunda gelen şey bu. Mevhumu muhalifiye ise bir şeyin tam zıttının beyan edilmesidir. Yani aslını beyan etmekle onun zıttının hükmünü de ortaya koymaz. Mesela size bir fals haber getirdiğinde tebeyyeno onu araştırın diyor. Ortaya çıkarın diyor. Ama bunu sadık getirirse bunda herhangi bir şey yapın diyor mu? Onu kabul etmek düşüyor bize. Yani mefhumun muhalefetinden delaleti böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Bu kıyas değil işte. Ee, dün yine anne babana öf deme, öf deme. ayetindeki e, mantık ile mefhum arasındaki ilişkiyi de e, zikretmiştik. E, bu kıyas değil. Nas'ın mefhumudur, Nas'ın delaletidir. E, reyin, yani şahsi görüşün ve Allah Azze ve Celle hakkında söylemediği şeyi uydurmanın zemmedilmesi hakkında söylediğiniz bu sözlerden sonra e, konuyla alakalı bir de taklit meselesi var e, ki işte biz taklidi reddetmiş insanların taklit bize ne diyemez hiç kimse çünkü bunu yapan insanlar bile bazen e, taklide düşebiliyor veyahut da kendisinin taklit edilmesinden e, hoşlanıp kendisinin taklit edilmemesinden e, rahatsız olabiliyor o yüzden taklidin de e, bu noktada Bizi de ilgilendiren, bizim de bu konuda e, ibret almamız gereken, kendimize ders çıkarmamız gereken e, sakıncaları var. Taklit, bir başkasının şahsi görüşünü rivayet olmaksızın, delil olmaksızın, naslan bir delili zikredilmeksizin alınıp kabul edilmesidir. Böyle yapan kimseye usul ıstılahında mukallit, yani taklit eden kimse denilir. Fakat fıruda yani ameli konularda alimin reyini, şahsi görüşünü takıl eden bir kimse onun bu mesele kitap ve sünnetten dayandığı delili bilerek ona tabi oluyorsa bunda bir sakınca yoktur. O delile tabi olmaktadır. Buna binaen şu iki ayeti bir arada düşünmemiz gerekiyor. Enbiya yine Nahl 43'te eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun. Allah Azze ve Celle zikir eline yönlendiriyor. Ee, zikirden anladığımız kitap ve sünnet bizim. Tamam. Vahiy. Şimdi bu vahiyin ehlinden sorun. Şimdi bu insana sormasının sebebi ne? Zikir ehli olmaz. Yani vahiy ehli olmaz. E O adam vahiyin ehliyken şahsi görüşünü neden soralım? O adamdan vahiy sorulur. İlgili meselede vahiyin ne dediği sorulur o insandan. Yani herkes Kur'an'ın e, naslarına hakim, vakıf olamayabilir. Sünnetin hükümlerine vakıf olamayabilir. Ama benim bilmediğim bir hadisi Taceddin Hocam bana irşad edebilir. Halim Abi bana hatırlatabilir. Veyahut da Ebubekir Radiyallahu anh'ın yaptığı gibi kendisine bir mesele sorup da ilgili hadis bilmiyorsa içinizde bu konuda Allah Resulü'nden işten var mı bir şey diyordu. Bu meselede olduğu gibi. Bak zikir eline sormak bu. Taklidi savunan kimseler bu ayeti delil getirerek bak alimlere başvurun. ...şeyini mutlak manada getiriyorlar. Bu mutlaklığı ortadan kaldıran... ...ayet Tevbe suresi 31. ayetidir. Alimlerini... Allah'a bırakıp alimlerin rahiplerini... ...Rabler edindiler diyor Allah Hazire Celle. Adi bin Hatim hadisinde... Huzeyfer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste... ...onların helal dediğini helal kabul etmek... ...haram dediğini haram kabul etmeyi... ...onlara ibadet etmek olarak tefsir ediyor... ...Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. E madem... E, ...ilim eline sormak başın boş bir şeyse... Bu ayeti nasıl anlamamız gerekir? Madem ilim ehlinin helal demesi, haram demesi e, bazen onları Rab edinmeye götürebiliyorsa o zaman neden ilim ehline gidin sorun diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bu ayeti bir arada ele alıp şu sonuca varmamız lazım. Biz zikir ehlinin zikri soracağız, delili soracağız. Delili sorduğumuz zaman taklit kalkıyor ortadan. Delile tabi oluyoruz. Hocam kıyas konusu bitti mi? Taklit evet taklit geçti. taklidi yani istesek daha iyi mı? Az, az inşallah. Yani taklit e, kıyasla bağlantılı olduğu için biz buna girdik de şimdi e, uzun uzun olduysa e, hocam, biraz bir sıkıcı da olmuş olabilir sıcak sebebi. Daha buradayız bak. şeyleri bitirmeyelim. Şey getirmiş tamam. Dört günde mükemmel belli mi? Dört gündür. Dört gün e, bugün 1-2 Cuma, yani mi? tamam. Cuma günü müsaade yok, etmeyecek misiniz? Cuma günü müsaade etmeyecek misiniz? Yok yok misiniz? farkası gidersin. Hani evet. <gülüyor> bugün kıyasla yarın da 4 gün hastalığa iltiva olmanın... Taklide sonra işleniyorsanız e, sonra bırakalım diye. Sıcak yarın sebebiyle çünkü de, ağırda gidersiniz. gelebilir. Evet. Yağırmış şey lazım Belki sorular Soru, ha, Bu konuyla ilgili... Kıyasla? Soru varsa onları ben, alabiliriz. Caat Hoca'ya da soru var hocam. Caatettin Hoca da buradayken şimdi rahat rahat sorabilirim. Şimdi hocam mümkünse <gülüyor> mesela konuştuğumuz konuda e, kutuplarda mesela evet. olması ile ilgili namaz vakitlerini nasıl ayarlama veya oruç makine nasıl bununla ilgili bize herhangi bir nası var mı? Böyle bu ben nasıl e, ben dolaylı yoldan şöyle getireyim. Eee Allah Resulü hani zil hu, şey <gülüyor> neredeydi orası vardık Yok yok. Ee, şey hadisi vardı. Oraya ne deniyordu Falan yere vardın varmadıkça ikinliği kılmayın. Yani yani şey, beni evet. Kureyza'ya. Ben yani. Beni Kureyza yurduna <gülüyor> varmadıkça ikin namazını kılmayın. Meselesinde sabiler orada iştahat ediyor. Bak or ortada olan bir nas üzerinden iştahat, i̇ştahat. ediyor. İkisini de kınamıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Böyle bir durumda ancak böyle bir iştahattan söz edilebilir. Naslar üzerinden bir iştahattan söz orada edilebilir. Iştahat edilebilir yani. Uzayda namaz nasıl? E, de delil olur mu? Olur, mu? olur mu? Hayır, hadis Baş... de mu? Takdir edin demiyor mi? Şimdi, he, bak. Burada e, bu hadis delil getiriliyor mesela, takdir edin. Takdir. Ama bunun gibi içinden çıkılmaz meselelerde, bu onun şer'i delil olduğunu göstermiyor. Bu kıyas mı oluyor? Kıyas değil, iştihat. Bunu kim açıklıyor? Allah Resulü mü açıklıyor, sonrakiler mi açıklıyor? Bizim için bu önemli. Allah Resulü açıklamadıysa, Allah Resulü'nün açıklamadığı bir şeyi başkası açıklayamaz. Çünkü hükmün beyanı tehir edilemez. Peygamber Aleyhisselatü bunu kendisinin açıklaması gerekirdi. Ben bunu ihtiyarladığım için yapıyorum. Ee, siz sakın yapmayın demesi gerekirdi. Zahir'in önünde de nasıl anlayamadık hocam. Ben bunu, bu son söyledim ben de anlamadım. Bu şeyde ilmi kayımla ilgili de okudum. İbn Abbas olmasa, İbn Sa'id el Budi, İbn Ömer, ee, bunlar ayak parmaklarının üzerine alıyor. İlan demek mi ayak parmakları? İlan demeyin. Seyirciler kalkarken aya, ayak parmaklarının üzerine yaslanarak alıyorlar. Çok Ay koruyucu. Ayak, ayak, ayak parmakları. Elini parmağı. Bakın dinle ilgili, teşrîyatla ilgili, e, ibadetle ilgili hükümler Allah'tan ve Rasul'ünden gelenlerle. Sahabelerin e, bu konudaki fiilleri e, şey değil sahabelerimden gördüğünüz gibi kılın demiyor namazı. Benden nasıl görüyorsanız öyle kılın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Namazında bozanlarını bozmayanlarını e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Ama bu soruyu niye binaen sorunu ben anlayamadım. Elleri koymadan elleri koymadan herhalde yani ha. Oturmadan, ha. oturmadan kalkılması gerekiyor. Sahabelerden böyle bir şey var ama Allah Resulü oturmuş ondan sonra kalkmış. Onu mu demek istiyorsunuz? Ee, İbn-i güzel bir sözü var onu ben söyleyeyim devam etsin kardeşimiz. Ee, Allah ve Resulü'nün sözü varken sahabenin teviline bakılmaz diyor. Yani Resulullah'ın sözü uygulaması sahabenin tevilinden önce gelir. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın oturup ondan sonra kalktığı söz konusu ise kendisi böyle bir izah yapmadıysa ki kardeşimizin de söylediği gibi yani ihtiyaç anında beyanın tehri caiz değildir. orada neden onu yaptığını söylemesi lazım Allah Resulü. Söylememiş ise ondan sonrakilerin söylemeleri galeye alınmaz. Aynı şey önünde olduğu gibi. Siz ayakkabılarınızın için çıkardınız. Şöyle bir şey de söyleyeyim. İzahında yani olduğu gibi. Sahabe Allah Resulü'nden e, onlar, Allah daha çok tabi olan, itibar eden kişilerdi. Yani neden böyle bir şeyleri? İzlediğiniz e, Bizim konuda mesela sohbette e, belki bu meseleler anlaşılmadı. Kur'an'ı tefsir, beyan yani Peygamber'in beyanları e, nedir? Bu nasları sahabenin tevili e, herhangi bir sınırlama getiremez. Sahabe bile olsa veyahut da ameli. Sınırlama getiremez. Sınırlandırılmış olanı umumlaştıramaz. Ne kadar alim olursa olsun, ne kadar e, mesele vakıf bir ilim ehli veya sahabe olursa olsun, e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin yapmadığı tahsisi onlar yapamaz. Onların yapmadığı genişletmeyi de onlar yapamaz. Nasıl, nasıl gelmişse biz ona muhatapsız. Ama insanlardan gelen açıklamalara gelince ihtilaf olur oralarda hep. Diye, yani bir şeye... O tenavuat ancak Allah Resulü'nden gelir. Mesela biz namazda diyoruz ki, Dileyen göğsü hizasına kaldırır, Dileyen omzu hizasına, Dileyen kulağı hizasına, Dileyen başının yukarısına kadar kaldırır. Bunların hepsi Allah Resulü'nden sabittir diyoruz. Ama el bağlamaya gelince, Göbeğinin altından bağlamamıştır. Bu sabit olmamıştır Allah Resulü'nde. Sabit varken bununla amel edilmez. Bak burada sabit olan ne? Göğsü üzerinden bağlamak. <gülüyor> Efendim? Baş var. Baş hizasında var. Ondan sonra bak iftitah <gülüyor> duası başla, başladıktan sonra e, başlangıç duası ister subhaneke'yi okur ister e, ve cehtü ve vecce çeylillezi okur ister Allah'ın bai't ve beyni ve beyni hatayayı duasını okur. Bunlarda da serbesttir diyoruz. Neden? Çünkü Allah Resulü'nden bunları yaptığına dair e, ve sınırlamadığına dair bir e, sabit naslar var. Tenevvat burada var. Yine Allah Resulü'nden gelmesi sebebiyle. Ama burada e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam değil de sahabelerinden birinin yaptığı bir duayı bunlar arasına katamayız. Çünkü bizim hükmümüze medar sahabe değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. amin ecmain. Allah'a Cümlemize. Sübhaneke Allahümme ve olun. Ve eşveden la ilahe illa ve estağfurullah ve ötübilek. Bu özledim.